Günaydın. Bu haftanın ilk kampanya haberi yerel yöneticileri seçtiğimiz 30 Mart seçimleriyle ilgili. Kampanyayı başlatan Oğuz Kuloğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nu muhatap aldığı kampanyasında seçimlerde şaibi olma ihtimali üzerinde duruyor ve seçim sandıklarından çıkan oyların tekrar sayılmasını istiyor. Doğru seçim sonuçlarına ulaşmak için eğer gerekiyorsa seçimlerin tekrarlanmasından kaçınılmaması gerektiğini söyleyen Oğuz Kuloğlu, bu yeniden sayım ve seçim tekrarı isteğine neden olarak seçimlerde çok sayıda yolsuzluk girişimi olduğunu, bu girişimlerde iktidar partisi taraftarlarının dikkat çektiğini söylüyor. Bir partiyle yine sonuç verecek şekilde yolsuzluk girişiminde bulunan seçmen sayısının yakalananlardan daha çok olma ihtimalini olduğunu, bu ihtimalini de seçim sonuçlarının gerçeklerden uzaklaştıracağını düşünüyor. Seçim sonuçları henüz açıklanmamışken İçişleri Bakanlığı'nın Yüksek Seçim Kurulu'nu ziyaret etmesinde olumsuz olarak eleşiren Oğuz Kuloğlu açlığı kampanyasına destek arıyor. Gelelim sıradaki kampanya haberine. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin başlattığı kampanya Adalet Bakanlığı'nı muhatap almış Hakan Yaman'a saldıranlar hakkında tarafsız ve etkili soruşturma yapılıp sorumluların adalet önüne çıkarılmasını istiyor. Kampanya detaylarında Hakan Yaman'ın 37 yaşında evli ve iki çocuk babası olduğunu, geçimini sağlamak için minibüs şoförlüğü yaptığını, kendisine saldırıldığı akşamda her zamanki gibi işinden evine döndüğünü ve evine varmak üzere mahallesine yürüdüğünü söylüyorlar. Hakan Yaman'ın olayla ilgili olarak yaşadıklarını kendilerinin anlattığı haliyle paylaşmış kampanya. Buna göre Hakan Yaman şöyle diyor. Birkaç yüz metre ötede Çevik Kuvvet Polisi gördüm. İlk başta tazikli su sıktılar. Sonra karnıma bir biber gazı kapsülü geldi ama yere düşmedim. Yaklaşık beş polis gelip bana vurmaya başladı. Bir tanesi gözüme bir şey sokup çıkardı. O sırada yerde hareket etmeden yatıyordum. Bir tanesinin bu gitti, işini tamamen bitirelim dediğini duydum. Beni 10-20 metre kadar sürükleyerek ateşe attılar, sonra gittiler. Ateşten sürüklenerek çıktım, daha sonra hastaneye kaldırıldım. O geceden sonra Hakan Yaman'ın hayatının olumsuz anlamda tamamen değiştiği bilgisini paylaşan kampanyacılar, Hakan Yaman'ın vücudunda önemli kırıklar ve inanıklar olduğunu, bunlar yetmezmiş gibi bir gözünü de kaybettiğini söylüyorlar. Diğer gözünün de zarar gördüğünü, görme oranının %20'ye düştüğünü, bu nedenle de bir daha mesleğini yapamayacağını, da o gecenin sonuçları arasında saymışlar. Kampanyacılar Hakan Yaman için uluslararası büyük bir destek oluştuğunu, 10 binden fazla destek geldiğine, bu konuda gelen mektup ve talepleri Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini söylüyor. Kampanyayı başlatan Dünya Af Örgütü Türkiye temsilcileri, iki kız babası olan ve beş ciddi ameliyat geçirmek zorunda kalan Hakan Yaman için adalet istiyorlar ve saldırganların Türk mahkemeleri önünde adilce yargılanmasını sağlamak için daha fazla destek arıyorlar. Change.org taksim Hakan Yaman'a ne oldu adresinde detaylarını görebileceğiniz kampanyada destek sayısının 13 bini aştığı bilgisini de verelim. Sıradaki kampanya haberi futbolla ilgili kampanya başlatan Murat Göçer Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'a sesleniyor ve diyor ki Alex de Suza jübilesini Kadıköy'de yapsın. Murat Göçer Alex'in bu yıl profesyonel futbolda oyunculuğu bırakacağını açıkladığı bilgisini paylaşıyor ve Alex'in Fenerbahçe'de forma giydiği 2004'ten 2012 yılına kadar geçen sürede herkes tarafından çok Sayılıp sevildiğini Alex'in de kendisine gösterilen sevgiye aynı şekilde karşılık verdiğini söylüyor. Bu yıl oyunculuğu bırakacak olan unutulmaz oyuncu için jübile maçının Türkiye'de yapılmasını isteyen Murat Göçer, Brezilya'da doğdum ama yarı Türk, yarı Brezilyalı öleceğim diyen büyük kaptanı Alex'in son maçını Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda 52 bin taraftarın önünde yapmasını istiyoruz diyor. Bu isteğinin Başkan Aziz Yıldırım tarafından makul karşılanacağından şüphe duymayan Murat Göçer, Alex taraftarlarını yanına çağırıyor. Şimdi duyuracağımız kampanya haberi maçlar üzerine bahis oynamayı sevenlerle ilgili kampanya başlatan Ersoy Gersman. Sportoto Teşkilatı'nın muhatap aldığı kampanyasında oynanan maçlarda bahisleri aracılık etme yetkisinin devlette olduğunu, ancak bahisçilerin internet üzerinden yurt dışında faaliyet gösteren şirketler aracıyla maçlar üzerinden bahse girebildiklerini söylüyor. Bahisçilerin yurt dışı şirketleri tercih etmesinin nedenini ise kazanılan bahis sonucunda daha fazla gelir etme imkanı olduğunu söyleyen kampanyacı, yasal tek bahisçi olan devletin daha fazla gelir... İhtimali sunmasında bahisçilerin kendine çekmek için iyi bir yol olacağını söylemiş kendisi. Türkiye'de de şimdikinden daha çok gelir elde etme imkanı sunulursa devletin de daha çok vergi geliri elde edeceğini, vatandaşın da ülkemizde yasa dışı sayılan yabancı şirketlere başvurmasına gerek kalmayacağını düşünüyor ve açtığı kampanyaya destek arıyor. Sıradaki kampanya haberi İzmir'den Asuman Atakişi başlatmış Karşıyaka Okur platformunda kendi açtığı kampanyaya destek olmak istiyor. Kampanyasının konusu Karşıyaka tren istasyonunun korunarak müzahane getirmesi. İzmir'in geçmişinde çok önemli bir yeri olan 150 yıldır buluşma noktası olan anılarla dolu bu istasyon metro çalışmaları nedeniyle boş kalmış ve kaderine terk edilmiş. Asuman kişi bu tarihin korunmasını istiyor ve açlığı kampanyaya destek ayırıyor. Bugün duyuracağımız son kampanya birine geldik. Konusu genel sağlık sigortası ile ilgili kampanyayı başlatan Bahadır Enges, Cumhurbaşkanlığı seslendiği kampanyasında 2012 yılında başlatılan genel sağlık sigortası uygulamasına son verilmesini istiyor. Bu sigorta sistemine göre 18 yaşını dolduran vatandaşların sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için gelir elde etmiyor olsa bile sigorta prim ödemesi şartı getirildiği bilgisini paylaşan Bahadır Enges, Öğrenciliğine devam eden gençlerin 25 yaşına kadar prim ödemekten muaf tutulduğunu da söylüyor. Ancak 25 yaşından sonra bireyin kendisi çalışmasa bile birlikte yaşadığı ev halkından birinin çalışmasının çalışıp gelir elde edemeyen bu bireye de sigorta primi ödeme yükümlülüğünü getirmesinin adil olmadığını düşünüyor. Bu sistemin ödeme yapamayan gençlere borç yükü getirdiğini ve bu borcun sürekli büyüdüğünü söyleyen Bahadır Enges, Henüz iş bulamamış, iş bulsa da halen ailesinin desteğine ihtiyaç duyan gençlere prim ödeyin derseniz kimse doğru dürüz prim ödeyemez diyor. Tahakkuk eden prim borçlarını ödeyemeyenlerin bir sağlık sorunu yaşadığında temel sağlık hizmeti alamadığına da dikkat çeken kampanyacı devletin vatandaşına prim ödeyecek paran yoksa öl demeye getirdiğini düşünüyor ve sosyal devletin hasta vatandaşını tedavi etmesinin kabul edemez olduğunu söylüyor. Yeterli gelir elde edemeyen ya da hiç geliri olmayıp ödeyemeyen vatandaşların borçlarının ve gecikme faizlerinin de silinmesini isteyen Bahadır Enges açtığı kampanyasına destek arıyor. Yeterli geliri olmayanların da sağlık sigortasından yararlanmasını istiyor. Bu ve benzeri kampanyaları Change.org platformunda bulabilir. Siz de bir kampanya başlatarak değişime ön ayak olabilirsiniz. Esen kalın.